Radyo Tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Buğday Saçlı Harman Güzeli Kazan, Miyase Barut, Dramatürk, Selma Fındıklı Yöneten, Murat Atak Yapımcı, İsmet Keten Efektör, Kani Akın Onyan Sanatçılar Remzi Alpay İzbrak Münire, İclal Özergin Gözde, Süheyla Gürkan Metin Hüseyin Soysalan, Gülşen Nurşen Girgin Koç, Pınar Oytun Yücel. <Gülüyor> ...artık bahar geldi diyebiliriz Münire Hanım. Bak bak kuşların sesini duyuyor musun? Oh, hele havadaki bu koku... Oh, oh, oh. ...içim açıldı vallahi. Bakalım daha kaç bahar kaldı Rüyüze. E, aşk olsun Münire... ...ben burada iç açacak şeyler bulmaya çalışıyorum. <gülüyor> Sense ömür hesabı yapıyorsun. Canım kötü bir şey söylemedim... ...tadını çıkar demek istedim. E, sen niçin tadını çıkarmıyorsun? Aa, <gülüyor> yoksa beni erken mi göndereceksin? Aman çocuk gibisin Remzi. Hemen dolanırsın. Ben sensiz Bahar'ım ne yapayım? Ha? Ha, şöyle... ...şiirli konuş bakalım biraz. Ben anlamam şiirden. Edebiyat öğretmeni olan sensin. Ama emekli bir edebiyat öğretmeni. Aa, geçen gün sen değil miydin? Öğretmenin hele de edebiyat öğretmeninin emeklisi olmaz diye. <gülüyor> Canım kitapları terk etmiş değilim biliyorsun. <gülüyor> hmm, başka şeyler de biliyorum. Ha, Gözde çay yaptım acaba? Şuracıkta beraberce içerdik. Ay, ne olacak Gözde'nin durumu Remzi? Ne varmış durumunda? Ha, yine mi şu eski konu? Ya, kızı rahat bırak eve. Rahat bıraktığımız için böyle oldu ya. Üzlenmez, e, sevinmez. Bu da onun seçimi. Ne yapalım yani? Bu yıl 36'yı doldurdu. Her yıl kramsarlığım biraz daha artıyor. Hiç evlenmeyecek. Anne olmayacak diye üzülüyor. E, kısmet Menir. Evlilik bahsi açıldı mı hemen değiştiriyor konuyu. Yani böyle eli kolu bağlı duramayız ki Remzi. bir şeyler yapmalıyız. E ne yapalım canım? Aa. ...gidip eşini biz arayıp bulacak değiliz ya. E eve de kapatmıyoruz. Çıkıp dolaşıyor. Arkadaşlarıyla buluşuyor. E demek ki gönlüne göre biri yok. Ama sen kızını tanımıyorsun Remzi. Gözde çok utangaç. Birini sevse hiç belli edemez. Biri onu sevdiğini söylese... ...gözde kaçar gelir eve. Canım eskiden öyleydi. Hala öyle değil ya. Hala öyle. Sen de hala öylesin. Yani ben de mi utangacım? Oh. Daha neler yahu. <gülüyor> evet canım bunu dün bir kez daha anladım. Üstü kapalı konuşma minireciğim. Dün senin kitapların tozunu alayım dedim de. Eee? <gülüyor> Şiir defterini buldun. Minire sana kaç kez söyledim kitapları ben düzenlerim diye. Buldum ve... Okudum da şiirlerini Canım eski bir defter o Ta gençliğimde yazdıkları Yo, Hayır canım hepsi değil Nereden biliyorsun? Tarih atmışsın ya hatlarını Aa, Bir ay öncesinin bile var Yoksa hepsini okudun mu? Hepsini olmasa da çoğunu Benden köşe bucak sakladığım bir şeydi o Bulur da okumaz mıyım? Ha? Hmm, saklamamın nedeni ortada Hepsi de kötü şiirler İlk yazdıkların öyle ama defterin ortasından itibaren çok güzel şiirler var. Hele de aşk şiirleri. Benim için neler yazmışsın, neler. Evet, evet tabii bazıları senin içindir tabii. Ne demek bazıları? İyi. Ee... Bütün aşk şiirlerini benim için yazmadın mı yani? Nereye yanlış anlama hayatım. Ben onları şiir olarak yazdım. Ee, daha çok hayale dayalı yani. Yani başka bir kadını hayal ederek yazdım. Hayır efendim tam olarak öyle değil. Onlar yalnızca şiir, otobiyografi değil ki. <gülüyor> Şiirden anlamadığını kabul et hayatım Onu biliyorum Ama her sanatçının eserinde Yaşamının ipuçları vardır Değil mi? Ama karıcığım ben sanatçı da sayılmam ki Yalnızca şiir denemeleri olan Emekli bir edebiyat öğretmenim Aşk olsun Remzi O defteri bugün bir defa daha Alıcı gözle okuyacağım ve O kadının kim olduğunu anlayacağım Bana bunun hesabını vereceksin Hangi kadın? Hani hayal kurup hakkında şiir yazdığın kadın. Münire boşuna sinirleniyorsun. Benim senden başka aşkım olmadı. Hem de bu yaşta böyle şeyleri tartışma. Aman. Sana hiç yakışmıyor Münire. Ya sana kocaman adam bu yaşta başka kadınları hayal edip şiir yazmaya utanmıyor musun? He? Münire bırak şimdi bunu. Hadi hadi bahçede bir çay sefası yapalım. Ben çayı demlerim tamam mı? Hı. Sen otur yalnız başına iç. Benim işim var. Otur bir ağacın altına hayal kur. Bahar da geldi. Çok güzel şiir yazarsın artık. Benim için bir tane bile yazmadığından eminim. Bu da ...harman güzelim benim. ...bu ne demek şimdi ha? Sarışın bir kadın bu... ...benim saçlarımsa kestane... ...üstelik harman yerine filan da hiç gitmedi. ...Renzi ne zaman gitti bilmem... ...ama gitmiş işte... ...burada her şey apaçık... ...anne saatlerdir ne yapıyorsun burada? Ay şey hiç... ...hiç kızım hiç... Aa, ...sen ağlamışsın... ...gözlerin kıpkırmızı. Aman... ...eski günleri hatırladım kızım. Bilirsin sulu gözlüyüm ben. Aa o defter nedir anne? Yoksa eski günlüğünü mü okuyorsun? Keşke öyle olsaydı. Aa... ...bu bir şiir defteri. Anne yoksa sen gizli bir şair misin? Hayır kızım. Gizli şair olan baban. Hem de gizli bir aşık. Demek babamın şiirleri... Onun şiir yazdığını bilmiyordum Hiç sözünü etmemişti Bilmez misin eskiden beri utangaç bir adamdır Ne yazık ki onun bu huyu sende de var Ama insan şiir yazdığı için utanır mı anne Şimdi iki güzel sözü alt alta yazan herkes şairim diye övünüyor Eminim babam çok güzel şiirler yazmıştır Senden sonra ben okuyacağım tamam mı? Ama okumasan daha iyi Evet kızım okumasan daha iyi baba ne zaman geldin Hı, baban öyledir karda yürür izini belli etmez ah oh baba insan saklar mı şiirlerini e, gizli aşklar için yazmışsa saklar tabii. münire bari kızın yanında böyle söyleme Allah Ama aşkına çocuk mu bilsin babası ne cevizler kırmış bak münire Böyle konuşmaya devam edeceksen onca yıllık beraberliğimizi hiçe sayıp giderim bu evden. Nereye? Buğday saçlı harman güzeline mi? Buğday saçlı harman güzeli de kim? Annen şiirden hiç anlamıyor kızım. O bir benzetme, bir imge. Belki umut dolu bir çocuk biri o ee, şey... ben, ben, ben kendim bile buğday saçlı Harman güzelinin kim olduğunu tam olarak söyleyemiyorsun Anne yazdığın şiirlerden bir şeyler çıkarıp babamı suçlayamazsın ama Sen de onun tarafını tut bakalım Niçin gizledi bu defteri yıllarca ha? Gizledim çünkü yazdıklarımı beğenmiyordum Bu bir neden olamaz Ben de bazen yaptığım yemeği beğenmiyorum ama Onu gizlemiyorum ...hep beraber afiyetle yiyoruz. Ne tuhaf mantık bu menire. O yemek, bu ise şiir. Daha doğrusu... Ben daha şiirimsi. doğrusunu i̇ş söyleyeyim. Şey, Bunlar aşk mektupları. Evet, evet böyle desek... ...daha doğru. Bu yaştan sonra beni böyle suçlayacağın... ...aklımın ucundan bile geçmezdi. Ben gidiyorum. Git, git bakalım. Git o buğday saçlı... ...harman güzeline... Bakalım seni hala bekliyorum ha? Anne, anne bu yaptığın çok yanlış. Yanlış değil kızım. Yıllardır sustum. On ne yapsa ne dese sustum. Ee insan bu kadar içine atarsa patlar bir gün değil mi? Yani babam seni gerçekten aldattı mı? Öyle mi düşünüyorsun? Hay, dünyada inanmam buna. Tam bilmiyorum. Ama babam beni çok sık aşağılardı kızım. Özellikle gençlik dönemlerimizde. ...benim edebiyattan anlamadığımı... ...Agatha Christie ve Barbara Catlant'dan başka roman okuyamadığımı söylerdi hep. Bence o kendi gibi edebiyatçı biriyle evlenseydi daha mutlu olurdu. Ama artık onlar geride kaldı anne. Babam şimdi olgun, aklı başında bir insan. Geçmişi niçin ortaya döküyorsun? Hadi hadi ver o şiir defterini bana. Ben de okumak istiyorum. Ama bak benim işaretlediğim şiirleri birkaç kez oku tamam o zaman bana hak vereceksin Babanın başkalarını sevdiğini Onlar için şiirler yazdığını Çok iyi anlayacaksın Oy Canım annem benim 18 yaşındaki kızlar gibi kıskanıyorsun Babamı da kıstırdın. <gülüyor> Nereye gitti acaba Merak etme Şöyle bir dolaşıp gelir sanırım Ama lütfen o döndüğünde bu konuyu yeniden açma olur mu Bilmiyorum kızım Benim de sinirlerim bozuldu <gülüyor> Ah, en iyisi bir banyo yapayım ha. Oh, ne güzel düşündün. Hadi sen banyoya gir anneciğim ben de çay demleyeyim. Banyodan sonra karşılıklı içeriz. Anne çayı balkona getirdim. Burada içelim. Ay. Kendime geldim Allah banyo rahatlattı Şimdi limonlu bir çay da içersin hiçbir şeyin kalmaz <gülüyor> Bir de masadan şu kağıtlarını kaldırırsan Aa, işte bunu isteme benden anne yayına ve acele ediyor tam dört aydır bitiremedim bu Aman çevirini iyi, iyi, Tamam pek. ben senin iyiliğin için söylüyorum bu işler yüzünden sokağa bile çıkamaz oğlum <gülüyor> Ve kısmetim kaçıyor değil mi? Öyle tabii Aa, kısmet her zaman ayağa gelmez kızım aramak gerek bazen Hmm. Hmm, hmm, hmm. Hmm. çayın kokusu nefis. Anne, baksana şu bizim limon ile çiçeklerini dökmeye başlamış. Aman kızım, ye şimdi yeter onun. Vereceği iki üç limon da gözüm yok benim. Ama neden kendi bahçemizin limonunu yemeyelim? E, komşuların bahçesinde oluyor mu da bizim çiçeklenip dökülüyoruz? Ne bileyim, güneş almıyor desen alıyor. E, suluyoruz da. Hastalık mı var acaba ha? Babanı bir danışa. Aa sen de sorabilirsin anne. Darılmadınız ya. Hala gelmedi. Daha erken. Gelir biraz sonra. Nereye gitti acaba? Ha? Onun kahve alışkanlığı da yoktur. Aa, belki kütüphaneye uğramıştır ya da öğretmenler lobisine. <gülüyor> baban olmalı. Baba sen dur ben açarım. Aa, anne üzerinde bornoz var. Ya başka birisi? Ee, hadi hadi sen asıl bakalım. Koş. Hoş geldin baba, biz de senden söz ediyorduk. Ha, şiirlerimden mi? <gülüyor> Hayır baba, balkonda çay içiyoruz, hadi gel sen de. Annemin sinirleri yatıştı sanırım. Sen de üzerine gitme olur mu? Evet, olur, olur peki, hadi yürü bakalım. Ee, merhaba Münire Hanım, Banyomu yaptınız? Sıhhatler olsun efendim. Teşekkür ederim Remzi Bey. Nerelerdeydiniz acaba? Aa, aa. <gülüyor> ne bu resmiyetsizler? Aman böylesi daha iyi kızım. E çok merak ettiyseniz söyleyeyim. Ziraat mühendisleri odasındaydım. Yeni bir mühendis gelmiş onunla tanıştım. Hem de bizim e, bitişikteki apartmana taşınmış adam. <gülüyor> <gülüyor> Bence yasadıp geleyim soğumuş sanırım. Bay mı bayan mı bu mühendis Remzi Bey? Merak etmeyin Münihre Hanım. Bay. Ay ben onun için sormuyorum. Gözde için. Bekar mı peki? Bekar sayılır. Daha doğrusu boşanmış annesi ve kızıyla beraber gelmişler. Yaş çok yoktur umarım. En iyisi ben de annesine hoş geldin'e gidip her şeyi öğreneyim. Ay belli Ay belli mi olur? Kızın kısmetidir belki. Önce Gözde ile konuş ondan sonra. Ona soracak olsam hemen engel olur. E limon ağacı yine dökmüş çiçeklerimi. Bak şimdi aklıma geldi. Şş, ne yapalım biliyor musun? Sen bir gün bu limon ağacı için çağır o ha? Biz evde olmayalım. Gözde göstersin ağacı. Böylece tanışmış olurlar. Olur mu öyle şey canım? Kızı elin adamıyla yalnız bırakmam ben. Aa, kızına güvenmiyor musun? Çocuk değil ya. Olsun olsun. Sen de ol yanlarında. İyi canım, tamam öyle yapalım bari. Şişt, ne zaman çağıracaksın? Evet. Birer bardak. Daha sıcacık çay içebiliriz. <gülüyor> Gözde. Ah. Kızım. Hmm. Babanın bugün tanıştığı ziraat mühendisinin... ...annesine hoş geldin'e gidelim diyorum. Ne dersin? Aa, ben sıkılırım anne sen yalnız git. E niye sıkılıyorsun kızım? Hoş peş edersiniz Dereden tepeden konuşursunuz işte. Biz dereden tepeden konuşmuyoruz Remzi. Yine küçümseme Canım niçin alınıyorsun hemen Kötü bir şey demedim ki Ama ciddi edebi konular tartışacak değiliz ya Günlük şeylerden konuşuyoruz işte Anne benim işlerim var Son çevrenin düzeltmelerini yapıp Yayın evine yollamam gerek Ay kızım oturacağımız yarım saat O kadarcık da uzak duruver kitaplardan Anne lütfen ısrar etme içimden gelmiyor Tamam Öf. tamam tamam Annen komşularla birlikte gider İyi bir insana benziyor mühendis bir gün rica edeceğim gelip şu limon ağacına bir bakı versin. iyi olur tabi. E bu yıl da döküyor çiçeklerini. Anneciğim. Konutlar mı vardı bugün he? yemeği geciktirmişsin Bugün çok konuşkan teyzeler geldi babacığım Aa öyle deme kızım ayıp Ne güzel işte bize hoş geldin'e geldiler Ama sen onlara hoş geldin dedim babaanne <gülüyor> Tabii kızım onlar evimize geldiği için hoş gelmiş oldular Biz de onlara komşu olduğumuz için hoş gelmiş olduk Pınar Hadi yavrum sen banyoya gidip ellerini iyice sabunla bakayım. Yemeğe oturacağız. Hadi babaanne. Hadi, <gülüyor> Hadi canım. <gülüyor> Metin <Em, gülüyor> <gülüyor> <Em, gülüyor> evet. bugün gelen Münüran'ımdı. Hanım'dı. Eşi edebiyat öğretmeniymiş. Hmm. E seninle de tanışmış geçen gün. Aa, evet evet hatırladım ağır başlı efendi bir adam. <gülüyor> Eşini bilmem ama Münüranım Hanım çok sevimli. ...bir de... ...kızı varmış sen yaşlarda... ...hiç evlenmemiş... ...anne yine mi bu konular artık o defteri kapatırım ben... ...canım ömür boyu böyle yalnız mı yaşayacaksın... ...birincisi yürümedi işte biliyorsun... ...o başka iş... ...insan bazen yanlış seçim yapabilir... ...daha gençsin... ...hem kız da okumuş... İngilizceden çeviriler yapıyormuş. Bana ne bütün bunlardan anne. Canım bir görsen. <gülüyor> Münir Hanım haftaya davet etti. <gülüyor> ben gidip tanışacağım. Sen de bir sebep bulur uğrarsın. <gülüyor> Durduk redince. yerde ne sebebi bulacağım anne ha, yapma. bileyim canım mesela. Mesela. E, mesela Pınar'ın şurubunu unutmuş oluruz. Sen getirirsin. <gülüyor> canım annem çocuk hasta değil ki. Hem... <gülüyor> Hmm, ne gerek var bu komediye? Tabii ki gerek var. Öncelikle kızını düşünmelisin. Sen Pınara yetiyorsun ya anne. Baba anne olmak başka canım. Ee, üstelik ben ne kadar varım? Böyle konuşma lütfen. Tamam mı? Ha? Metin, görecek misin şu komşu kızını? Ha? Peki anne. Yani, peki. Ha? Ama sonra istemiyorum dediğimde Sakın üzerime varma. Ay kızım gözde bugün bari bulucun giyme he Sana etek daha çok yakışıyor Anne ben pantolonla daha rahatım Aman ne öyle erkek gibi oluyorsun Olayım ne fark eder Aa, Yoksa görücü falan mı geliyor Aa, Yok canım ne görücüsü Hani geçen gün hoş geldine gitmiştim Gülsen Hanımlara ya İşte onlar iadeyi ziyaret için gelecekler Gülsen Hanımlar da kim Canım kasabaya yeni gelen mühendisin annesi ve kızı. E, eşi gelmiyor mu? Mühendis evli değil ki canım. Daha doğrusu boşanmış. Aa, ne güzel kokular geliyor böyle mutfaktan. Münireciğim o sevdiğim kekten mi yapıyorsun yoksa? Boşuna dememişler erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer diye. Görüyor musun kızım? ...güzel bir koku alınca nasıl münerecim diyor. E, i̇stersen ben her zaman öyle derim. Ama sen hoşlanmıyorsun Ama ki. Hoşlanmıyorum doğru evet. Bana biraz yapmacık geliyor. Boşuna heveslenme baba bu kek konuklar için. E, olsun biz de konukların yüzü suyu hürmetine bir parça yeriz herhalde. Ha? Bence sen fazla <gülüyor> ayak altında dolaşma Remzi. Bir hoş geldin de bahçeyin. Ya da ne bileyim işte öğretmenler lokaline falan git Canım niçin gideyim konuk yalnızca sana mı geliyor Of gelen mühendisin annesi Gülsen hanım Ay bir de torunu tabi Biz kadın kadına sohbet ederiz Sen ne yapacaksın bizim aramızda İyi iyi iyi nasıl istersen Ama bana bir parça kek ayırırsınız değil mi <gülüyor> Ben ayırırım baba merak etme Ay geldiler geldi kızım koş koş <gülüyor> Sen aç kapıyı. Anne benim ellerim sabunlu. Durun durun, durun. ben açayım durun. Ay, Sen daha gitmedin mi Remzi? Canım bir, bir tanışacağım. Sonra giderim. Ev, korkma bütün gün evde olmayacağım. <gülüyor> tamam açıyorum, Allah. Durun, Allah. Atayım, Ay, Emekli birinin <gülüyor> sürekli evde olması çekilir <gülüyor> şey değil canım. Buyurun efendim hoş geldiniz. <gülüyor> hoş bulduk efendim. Umarım yanlış gelmedik. Burası Münire Hanım'ın evi değil mi? Evet doğru doğru. Ben Münire Hanım'ın eşi Remzi. Aa, Remzi. Aa, aa, aa. Siz... E, edebiyat Fakültesi'nden değil mi yani? Siz... Gülsert Gülsert. <gülüyor> <gülüyor> İnanılır gibi değil yıllar sonra. Ah Remzi şair ruhlu arkadaşım Yahu nasıl da yitirdik birbirimizi Ooo kaç yıl geçti Bak artık torunum bile var Pınar Amcaya merhaba de yavrum Merhaba amca Siz babaannemin arkadaşı mısınız Evet yavrum eski çok eski bir arkadaşıyım Ay Remzi kolukları kapıda mı tutuyorsun Allah aşkına <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Güzel hanım hoş geldiniz sen de hoş geldin tatlı. E, hoş bulduk Münir Hanım. Biliyor musunuz Münir Hanımcığım ne oldu? E, i̇ki eski arkadaş yıllar sonra birbirini buluverdi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aha, anlamadım. Yoksa siz tanışıyor musunuz? Evet Münir Hanım. Remzi ile ben fakültede dört yıl aynı sınıfta okuduk. <gülüyor> ne güzel yıllardı. Ne samimi Aa. bir arkadaş grubumuz vardı. Gerçekten. Şimdi hepimiz bambaşka yerlerde kendi maceramızı yaşıyoruz. Seni bu kasabada bulabileceğim aklımın ucundan bile geçmezdi Remzi. Ee, Gülsen Hanım <gülüyor> kapıda kaldınız. Hadi Hadi içeri buyurun da içeride konuşalım. Saygı. Buyurun buyurun. buyurun. Şöyle buyurun. Bu kızım Gözde. Size sözünü etmiştim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk yavrum. Aaa Remzi. Kızın ne kadar sana benziyor. Öyledir. Edebi yönden de öyledir. Çevirileri var. Münir Hanımcığım lütfen kusura bakmayın. Eşinizle samimi konuşuyorum. Çünkü... Yıllarca birbirimize hep adımızla hitap ettik Şimdi bey demek o kadar zor geliyor ki Tabii canım <gülüyor> benim için sakıncası yok Hadi siz eskilerden konuşa durun bizde Gözde ile çayları hazırlayalım <gülüyor> Anne daha çay demini almamıştır Tamam uzaklaşayım dedim salondan kızım Babanı gördün mü nasıl hayran hayran bakıyor Gülsen Hanım'a Gözleri canlandı adamın Anne insan yıllar sonra okul arkadaşını bulur da sevinmez mi? Aa, Gülsen Hanım da pek samimi davranıyor doğrusu Kim bilir fakülte aşkıdır belki Ay, Sanmıyorum ama öyle olsa bile eski de kalmış bir olay anne Her insanın evlenmeden önce yaşadığı bir şeyler vardır Ya yeniden alevlenirse? Hı? Anne sen de bir tuhafsın Biraz daha bu kuruntuları sürdürürsen babamı tamamen kaybedeceksin Tamam hadi hadi Sen keki dilimle ben bardakları hazırlayayım Ah elinize sağlık Münire Hanımcığım Çay harika olmuş kek de öyle Afiyet olsun Gülsen Hanım bir dilim daha alabilir miyim Gözle abla? Ah ah Pınar üçüncü dilimi yiyorsun kız. rahat bırak Gül sen istediği kadar yesin çocuk. <gülüyor> e, e, demek çeviriler yapıyorsun kızım. Evet efendim. Roman hikaye türlerinden. E, ben okumayı çok severim. Belki Remzi beni kınyacak ama. ...çevirmenlerin adına hiç bakmam. Aa, olur mu sen? Çeviri çoğu zaman... ...kitabı yeniden yazmak gibi emek ister. <gülüyor> Onu Türkçe'ye kazandırmak... ...bir dildeki başkalığı... ...başka bir dile güzel bir biçimde... ...aktarmak kolay mı? Eve gidince bütün kitaplara tek tek bakacağım kızım. Sizin adınızın olduğu kitapları... Bir daha, bir daha, bir daha okuyacağım. Remzi'nin kızının başarısı bana da övünç verir. Teşekkür ederim efendim. bana Gülşen teyze diyebilirsin gözdeciğim. Resmiyetine gerek var. Ben sevmem öyle şeyleri. Münire sen Gül seni o yıllarda görseydin. Neşeli, canlı, kıpır kıpır bir kızdı. Aa, sen de tam tersiydin Remzi. Bir köşede durur derin derin düşünürdün. Kolunun altında da mutlaka bir şiir kitabı olurdu. Çok da güzel şiirler yazardın. Ne ee, yaptın onları? Ne yapsın sen Hanım'cığım saklıyor. Gözü gibi saklıyor. Aa, Remzi bize şiirlerini okuduğu zaman kendimizden geçerdik. Ne güzel günlerdi, hmm. değil mi Remzi? Madem arkadaşlarına okuyordun, bizden için sakladın Remzi. Canım, he? o zaman gençtim. Yazdığım her şiirin bir başyapıt olduğunu sanıyordum Sonra sonra gerçek şiirin öyle olmadığını öğrendim tabii Hatırlıyor musun Remzi? Dayımların köyüne davet etmiştim bizim grubu e, O yıl Harman'da beraber çalışmıştık Arada bir resimlere bakarım da <gülüyor> ah, Ne güzel yıllarmış o gençlik yıllarımız ha, ha, Harman'da mı çalıştınız? Hı -hı. E, ee, bir de harman güzeli seçseydiniz bari Seçtik seçtik <gülüyor> ee, Daha doğrusu Beni seçtiler harman güzeli olarak <gülüyor> ee, Benden daha güzel kızlar vardı ama Sanırım ben çok çalıştığım için seçildim <gülüyor> Jüride sen de vardın değil mi aa, Şemzi? Aa. Anne, anne ne oldu? Aa, baygınlık geçiriyor galiba <gülüyor> Beni de, koş kızım, koş koş koş koş, ay, kolonya getir, koş. Hay Allah, Allah, ne oldu birden bize? Ver gözleciğim ver. Kolonya ile hay bileklerini Allah. ovayım. E, sen de şakaklarını ov, Remzi. Ay Doktor, doktor ay. çağıralım baba. Hay, hay Allah, Hay Allah. Hay Ah, açılıyor açılıyor işte. Ay, Ne oldu canım ne oldu Tansiyonun mu düştü Sanırım tansiyon e evet, Ay, evet. Neyse ki tansiyon düşüklüğü O kadar tehlikeli değil Ay. Ama insan bazen kendini kaybediyor Böyle işte değil ya, Bugüne dek hiç böyle olmamıştı Anne içeride biraz uzanmak ister misin e, Konuklar yabancı değil Tabi tabi e, bizde kalkarız zaten Yok yok yo, yo, Daha yeni geldiniz Ay İyiyim iyiyim, ben açıldım. Aa tuzlu bir ayran yapayım anne. Yani. Tansiyon düşüklüğüne iyi gelir. Evet evet. Ayranı ben yaparım kızım. Sen kapıya Aa, bak. Aa peki baba. Aa, ee buyurun, kimi aradınız? şey ee, affedersiniz, Remzi Bey neydi acaba? Annem buraya geleceğini söylemişti de. Aa, Gülsen Hanım'ı mı soruyorsunuz? Evet evet. Ee, Pınar'ın ilacını evde unutmuş da onu getireyim dedim. Bilirsiniz. Antibiyotikleri zamanında içmek gerek. Aa tabi tabi, lütfen içeri buyurun. Yok rahatsız etmeyeyim, siz verin isterseniz. Kim gelmiş kızım? Ee şey şey rahatsızlık ne demek, buyurun lütfen. Aaa e, Metin'ciğim, ne oldu canım? Aa, şey, e, anne e, Pınar'ın ilacını unutmuşsun da onu getireyim dedim. Eh. Ee, Oldunuz mu Gülsen anama? Evet, oğlum Metin. Hoş geldin evladım otur şurada. Hoş bulduk efendim. Kızım Gözde çay, çay var değil mi? Şimdi getiriyorum anne. Oh Metin Bey oğlum hoş geldiniz. <gülüyor> hoş bulduk efendim. Remzi ile aynı fakültede okuduğumuzu biliyor musun Metin? Sahi mi? Ya. Ne güzel bir tesadüf. <gülüyor> Bana neden ilaç getirdin baba? Şey, ben hasta değilim ki. Kızım öksürüyorsun ya bazen. hani. Hayır ben hiç öksürmüyorum. Çabuk <gülüyor> büyümen için yazmış bunu doktor amca Pınar'cığım. <gülüyor> Thank you. da geldik eve. İki Ge adımlık yol ama yorulmuşum yani, canım. <gülüyor> <an tadı gülüyor> de ben hiç yorulmadım. <gülüyor> ah, tabii içtim vitamini. Yorulmaz. <gülüyor> Vitamin dediğimi getirdim Metin. Ha? Ay, az daha Pınar'ın yüzünden küçük oyunumuz ortaya çıkacaktı. <gülüyor> Oyun ne oyunu oynadınız? Babaanne şaka yapıyor kızım. Hadi sen salona git de televizyon seyret biraz. <gülüyor> hadi ya. Ama <gülüyor> ...tamam mı? İlaç acıydı çünkü. Tamam kızım tamam. Koydun da gizli ilerleyelim. E, Eee... ...metin... E, ...e nasıl buldun Gözde'yi? Bilmem. Yani insan bir görüşte tanıyıp anlayamaz ki yani. Ama fena bir izlenim bırakmadı değil mi üzerinde? Yani... Neden şimdiye dek evlenmemiş acaba? Aa, canım kısmet bu. İnsanın karşısına hangi yaşta çıkacağı belli olmaz ki. Hı, ama belki de bir sevdiği beklediği vardır. Annesi onun çok utangaç olduğunu söylüyor. Remzi de öyleydi fakültede. <gülüyor> ben ondan çok etkilenirdim. Anne yoksa o zamanlar sevgili miydiniz hayır hayır <gülüyor> ki platonik bir şeyler hissediyorduk ha? o kadar <gülüyor> ama geçmişte kaldı tabi o günler herkes kendi yazgısını yaşadı ee, eşi Münire Hanım'dı değil mi çok solgundu hasta mı acaba yok beni karşıladığında çok iyiydi ...sonra nedense tansiyonu düştü kadıncağızın. Seni kıskanmış olmasın anne. Beni mi? Aa, hani, neden? Ne bileyim yani eski arkadaş olmanız... ...sen benden daha iyi bilirsin... ...kadınların sezgileri müthiş güçlüdür. Yani belki de eski bir aşkın kıvılcımlarını gördü gözlerine. <gülüyor> <Gülüyor> Allah, Metin aman Bu yaşta Ben artık torun sahibi bir kadınım oğlum Benimki yalnızca geçmişi Gençliğimi hatırlamak biliyorum anneciğim biliyorum ama e, Minyer hanım biraz alıngan bir insana benziyor bence dikkatli olmalısın onların yanında geçmişi çok fazla hatırlamasan iyi ol tamam tamam tamam <gülüyor> hadi bakalım hadi bakalım sen şimdi git kızınla ilgilen ben de yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Aa! Baba çay yaptım balkonda içelim mi? İçelim kızım ha, Annen nerede o da gelsin e, Çağırdım ama başım ağrıyor biraz yatacağım dedi ha, Ne güzel şakıyor kuşlar değil mi? Baba şiir defterini baştan sona okudum ha, Peki düşüncen nedir? E, güzel şiirler ama dilinde biraz değişiklik yapmak gerek Ne gerek var onlar benim zamanımın dili Yayınlayacaksak dilini çağımıza uygun hale getirmeliyiz Yayınlamak mı? E, evet baba çalıştığım yayınevi şiir kitapları da basıyor biliyorsun Onlara postalamak istiyorum ne dersin? E, hayır kızım Yo, Hayır bırak öylece eski bir defter olarak kalsın Hem annen de istemez bunu Ama baba onunki boşuna kıskançlık Boşuna kıskançlık öyle mi? Aa, anne ne zaman kalktın? Uyumak mümkün mü? Bugün anlamadın mı Gözde? Babanın defterindeki buğday saçlı Harman Güzeli kim? Kim? Münire Tanrı aşkına, bana seni tanımadan önceki yılların hesabını mı soruyorsun? O Harman Güzeli bugünkü konumuzda kızım. Yanılmıyorum değil mi remsi? Eminim ki evet, evet ama içini rahatlatacaksa söyleyeyim. O bunu asla bilmedi ve şunu aklından çıkarma ki biz seninle o zamanlar tanışmıyorduk. Evet anne, hem bunu büyütme. Bak ne diyeceğim babamın şiirlerini kitap haline getirmek istiyorum. Aa, böylece bütün dünyaya ilan edilsin aşkları. Anne şiir bir sanattır. İlana aşk etmek için bir araç değil. Ben senin için kısmet ararken babanın eski yaralarını deşmiş oldum ne yazık ki. Münire benim bu yaştan sonra evli barklı ve de yaşlı bir adam olarak eski aşklarımı yeniden yaşayacağımı mı sanıyorsun? Abi, ne bileyim? öyle gözlerin parlamaya başladı da doktorun verdiği göz damlasındandır merak etme hadi anne biraz önce sen ne dedin benim için kısmet mi evet kızım yani gülsen hanımın oğlu işte metin bey yani ama anne umarım Gülşen teyzeye bundan söz etmedin ama söz etmedim tabi canım ama seni işte biraz fazlaca anlattım Yani sanırım tahmin etmiştir Ay, ay ben, ben bir daha nasıl bakarım onların yüzüne Aa, Ayıp mı kızım Sen ki okumuş yazmış aydın bir kızsın Bir sürü aşk romanları da çeviriyorsun İnsan onlardan örnek alır hiç olmazsa Canım romanlar başka hayatın gerçeği başka Üstelik onlar yabancı romanlar Mümkün mü bizim dünyamızda o aşkları yaşamak? Sen de hemen kızın tarafını tutma. Sen neden dolaşmaya çıkmıyorsun sen? Anladık, anladık. Yine istemiyorsun. Aman, çayımı bitirip çıkarım. Yazdı. Mutfağa gel de yardım et kızım şu fasulyeleri ayıklayalım Fasulyeler beklesin anne Aman yine ne yazıyorsun daktilene çat çat çat Gece de uyutmadın beni Babamın şiirlerini gözden geçirip bazı değişiklikler yaptım Yayın evine yollayacağım Ya ay hiç beni hatırlatan bir şiir çıktı mı karşına Anne sen hep bunu mu düşüneceksin ee, Haksız mıyım yavrum Ay onca yıllık karısıyım. İstiyorum ki benim için de bir mısracık olsun yazsın. Bence sen de varsın bu şiirlerin içinde. Ama üstü kapalı. Doğrudan söylenmemiş. Hadi hadi abi. hadi. Beni yumuşatmaya çalışma. Anne sen açar mısın lütfen? E, Dakilonun başından kalkamıyorum. İnanam Ay ki. iyi iyi aman iyi. Fasulyeler ayıklanmıyor. Kapı açılmıyor. Ay tabii ki evlenemezsin. Ay bunun için can atmıyorum zaten. Aa, merhaba. Aa, siz mi geldiniz Metin Bey oğlum? Ee, i̇yi günler Mineye teyze. Ee, ee. Yolda Remzi Bey ile karşılaştık da sizin limon ağacından Aa. söz etti. Ee, geçerken bir uğrayıp bakmak istedim. Ay ay ay çok iyi ettin evladım gel gel içeri. Aa, peki, gel, tabii. arka kapıdan bahçeye geçiliyor gel. Tabi tabi. <gülüyor> ağacı göstersin benim mutfakta biraz işim de var. Ay Gözde... Kız, ...kızım Gözde... Aa, ...ayol az önce burada daktilo'nun başındaydı... ...nereye kayboldu Aa, bu? Kızınız şiirde mi yazıyor? Yok yok onlar babasının şiirleri... Hı -hı. ...Gözde yalnızca daktilo ediyordu... Ee, ...siz burada oturun da ben odasına bir bakayım... ...peki efendim ee, şey... E, ...şiirlere göz atmamda bir sakınca var mı? Aa, e, yok tabi yok yok onlar eski şiirler... Remzi beni tanımadan önce yazmış Neyse siz oturup onları okuya durun Gözde şimdi gelir Ay kızım Çıksana dışarıya Niçin kapandın buraya Bu sizin planınız değil mi anne Ay vallahi haberim yoktu Uğurayacağından ayol Haberim olsa seni Allah pullar merak etme Hadi hadi çık da limon ağacını göster Sen de yapabilirsin bunu anne Üf, Benim mutfakta işim var ben Metin e söylemiş bulundum artık. Şimdi balkonda seni bekliyor. Ay kesin anlamıştır kesin. Ay neyi anlamıştır? Sizin niyetinizi. Yani beni ona Şşşş. beğendirmeye çalıştığınızı. Yok öyle bir şey. Aa, şu haline bak. Yanakların kıpkırmızı oldu. Şş, biraz pudra sür istersin, Aman yok ha? yok. Bir de süslenip gelmiş diye düşünecek. Of anne öf. Ah, e, merhaba Gözde Hanım. Umarım sizi rahatsız etmiyorum. Ay yok canım. E, biz sizi rahatsız ettik belki de. Fazla vaktinizi almayalım. İsterseniz hemen ağacın yanına gidelim. Nasıl isterseniz. E, şey e, babanızın şiirlerine göz attım da <gülüyor> çok güzel hepsi. Aa sahi beğendiniz mi? Hı -hı. Yoksa nezaket gereği mi söylüyorsunuz? Elbette beğendim. Kitaplaştırmayı düşünmüyor mu Remzi Bey? Babam pek gönüllü değil ama ben bunu çok istiyorum. Bence o da istiyordur. İnsan yarattığı bir şeyi herkesle paylaşmak ister. Onunla övünmek ister. Ama babam çok alçak gönüllüdür. Aa işte hasta limon ağacımız bu. Evet. Neredeyse bütün çiçeklerini dökmüş. Her yıl böyle oluyor. Çiçekleniyor ama sonra yavaş yavaş döküyor. Önce yapraklarını bir incelemedi. Hmm... Aa, <gülüyor> Bu nazar boncuğunu siz mi astınız buraya? <gülüyor> Hayır annem asmış olmalı Ben nazara <gülüyor> inanmam Ne güzel güldünüz şey, <gülüyor> İsterseniz siz ağacı incelerken ben çay hazırlayayım Çayı severim ama daha sonra Evet Sanırım bu ağaca fazla su veriliyor he öyle mi? Genellikle babam sılıyor bahçeyi. Aa, bakın balkonun atık su borusu da buraya çok yakın. Oradan da çok su alıyor olmalı. Aa, şu borunun yönünü değiştirmemiz gerek. Aa, zor olmasa gerek. Demek ki, ağaç hasta değil demek ki. Hayır hayır hayır yani suyu bol bulunca dökebiliyor çiçeklerini bu ağaç. Betim Bey Aa. balkona çay hazırladım buyurmaz mısınız? Şimdi geliyoruz efendim. Ayı, ayı, ayı. Mutfakta işim bitmedi. Şey, siz konuşun. Canım zaten çayda okumuyor bana biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Yani neden güldünüz? <gülüyor> e, Komedinin farkında mısınız? Yo, ben komik bir şey görmüyorum. E, anlatayım o zaman. Hı -hı. Annem aslında çayı çok sever. Midesi de sağlamdır. Öyle mi? E, i̇yi de, yani Niçin oturup bizimle çay içmedi? Çünkü. Çünkü bizi yalnız bırakmak istedi. Ha, anladım. <gülüyor> e, bu benim de pek yabancı olmadığım bir şey. E, sizin annenizi bilmem ama benim annem... ...yani eşimden boşandıktan bir hafta sonra başladı... ...yeni bir gelin adayı aramaya. <gülüyor> anneler böyledir. Hmm. Çocukları evlenmeden içleri rahat etmiyor. Şu sıralar ben de korkunç bir baskı altındayım. Geçen gün size kızımın ilacını getirmek için uğramıştım ya... Evet yoksa... Evet o da bir oyundu. Yani sizi görmem için annemin tasarladığı bir oyun. <gülüyor> Ay kızımızın ben değilim diye itiraz etmesinden anlamalıydım. Metin evet. <gülüyor> de oğlum akşam yemeğine kalırsınız değil mi? Ya, teşekkür ederim ama annem bekler efendim. Aa, telefon edin Aa. isterseniz. Bizde yemek yiyeceğinizi söylersiniz herhalde anneniz çok memnun olur Peki, peki telefon edeyim o zaman aa, Telefon koridorda evladım Tamam tamam teyzeciğim aa, aa. Bu ne keyif ikinizde her şeye gülüyorsunuz seni yabancı bir erkekle ilk defa bu kadar neşeli görüyorum E ona gerçeği söyledim ve rahatladım anne ha, Hangi erçeği? E sizlerin bizi yakınlaştırmaya çalıştığınızı <gülüyor> Akılsız kız delin misin? Söylenir mi bu? Ay söylenir tabii çocuk muyuz biz? Böylece utanıp sıkılmaya da gerek kalmadı işte Hoş geldin oğlum. Ay merak ettim ne kadar geciktin. Saat on ikiye geliyor. Ee, anneciğim senin istediğinde bu değil miydi? Ben de Gözde Hanımı daha yakından tanımış oldum. Gel gel gel gel Hı, gel gel gel. Gel sana bir şeyler hazırlamıştım. E, of, teşekkür ederim. Anne. E, ne zaman istemeye gideceğiz? Dur anne dur. Yani bak istemek plan yok. Sanırım biz iki iyi arkadaş olacağız. Ne? Evet. Ne arkadaşı Aa. Ben sana arkadaş aramıyorum, eş arıyorum. Aa, Metin, yoksa beğenmedin mi? Beğendim. Onu? Yani beğendiğim tarafları da var tabii. Yani açık sözlü, sade, yani iyi bir insan. Ha, hem de güzel. Anne hani lütfen bekle, bak bekle. Birinciyi de böyle aceleye getirdin. Daha birbirimizi tanıyamadan evlendirdin. Bu kez aynı hatayı yapmayacağım. İyi canım, iyi, iyi. Bekleyelim bakalım. Saat 12 olmuş. Eee kızlar... ...bulaşığı bitirdiyseniz... ...gelin de bir kritik yapalım. Neyin kritiğini yapacağız? Metin'in... Senin akıllı kızın her şeyi anlatmış oğlana merak etme Bence böylesi daha iyi oldu ee, Şimdiki gençler tuhaf hanım anlatırlar <gülüyor> Bence de anlatması iyi olmuş Ama yemeğe kalmak istemesi iyi işaret Nasıl yani? Yani seni daha yakından tanımak istiyor Aileni tanımak istiyor Bu ciddi olduğunu göstermez mi? Ha? Hayır o da bunu annesi için yaptı çünkü Gülşen teyze de bir an önce oğlunu evlendirmek istiyormuş. Göz, Gözdeciğim, e, bence Metin Bey senin için iyi bir eş olabilir. İyi bir arkadaş da olabilir baba. Şimdilik öyle bakalım olur mu? E, peki kızım. Peki. Sen nasıl istersen. Uyandın mı? Gözde sabah postacı Uğradı sana bir paket var Paket mi Aa, e, Son çevirim kitaplaşmış Olmalı Ay aç bakalım neymiş ha? Aa, Hayır çeviri değil bu. Aa, bu Bu Babamın kitabı Basmışlar mı <gülüyor> Demek beğenmişler Beğenmezler mi bunlar çok güzel Şiirler anne ama baba kız Bu işin de üstesinden geldiniz ha Gözlüğümü bulayım bir. Kitabın adı ne oldu biliyor musun anne? Ama nereden bileyim. Ben edebiyattan anlamam diye hiç danışmadınız ki. Herhalde buğday saçlı harman güzeli Hayır olmuştur. anneciğim bilemedin. Eski defter. Kitabın adı bu oldu anne. Duruma uymuş. Gel bakayım. Aa Burada Remzi ile ikimizin fotoğrafı var. Aa, en güzel fotoğrafımız sende. Bu babamın düşüncesiydi anne. Bir de fotoğrafın altını okur musun lütfen? Yaşantımın en güzel, en uzun şiirini Karamenire. Ay, bana, ay, ay kitabı bana ithaf etme. Babam bir tanedir. Onu üzme olur mu anne? <gülüyor> Üçün şiirleri bana hitap etmiş. Ay kız vallahi çok utandırdı şimdi beni. Cık. Ay akşam nasıl bakacağım yüzüne. Hadi hadi şimdi kitabı kutlamak için çok özel bir şeyler yapalım Ay, anne. Ay yapalım kızım babanın en sevdiği yemekleri yapalım. Ben bakarım anne. Ay tabii tabii. Ay zaten ben şimdi canlandırı konuşamam. Ee, alo. Metin ah merhaba İyiyim teşekkür ederim Sen biliyor musun bugün babamın şiir kitabı geldi <gülüyor> Biz de çok sevindik Ve bu akşam güzel bir sofra hazırlayıp kutlayacağız <gülüyor> Rica ederim Tabi tabi gelebilirsin Tamam akşama görüşürüz <gülüyor> Ah yemekte Metin de olacak anne Anne Kendine gel ağlıyorsun sen Sevinçten kız sevinçten. Bu kitabın beni bu kadar Mutlu edeceğini Şımartacağını bilseydim heh, Çok daha önceleri yapardım Doğrusu <gülüyor> Bevza amca e, Bunun arkası gelir mi ee, Kızım ve karım desteklediği sürece sanırım gelir. Ay, sanırım ben destekliği köstek oldum. Ama bundan sonra kağıdını kalemini sürekli el altında tutacağım canım. Harikasın anne. Ayrıca dolmaların da her zamankinden daha hmm, nefis olmuş. Gerçekten. Ya, ya, gerçekten. Hmm. Ömrümde yediğim en nefis zeytinyağlı yaprak dolması. <gülüyor> Bunun şiiri yazılmalı be <gülüyor> e, Bir de kızımızın düğününü görebilseydik Dünya gözüyle Anne ah, ah. yine mi o konu Gözde e, Niçin hemen kızıyorsun bu çok normal bir istek Belki öyle Ama annem bu konuyu ne zaman açsa Sanki bana acıyormuş gibi hissediyorum Evlenememiş zavallı kız Aa, O senin alınganlığın kızım İsteseydi de evlenirdin. Ay, seni ne doktorlar, ne mühendisler istedi de? Yani sen Ama ama anne ne komik oluyorsun. Ee, affedersiniz ama acaba hiç ziraat mühendisi istemiş miydi Gözde'yi? <gülüyor> Olacaktı evet. Birkaç tane de ziraat mühendisi istedi ama biz kızımızı onlara layık görmedik. Ee, kısmet banaymış galiba. Metin ben karışmam Gözde Gerisini büyükler kendi aralarını görüşsünler Metin ne diyorsun sen ee, şey, Annem yarın hayırlı bir iş için ziyaretinize gelmek istiyor da e, Acaba öğleden sonra evde misiniz Ay, ay, ay, ay tabi oğlum Tabi <gülüyor> Ay buyursun buyursun <gülüyor> Bekleriz ee, Gözde sana bir ipucu vereyim Annem kahveyi köpüklü sevmez <gülüyor> <gülüyor>